Terbiye Edilmeyen Korkunun Zararları Yiğit inan. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Muhammed'in, alinin ve ashabının üzerine olsun. Allah subhanehu ve Teala insanı yaratırken onun fıtratına bazı duygular yerleştirmiştir. Bu duygulardan kimisi insanı Allah'a kulluğa sevk ederken, kimisi de terbiye edilmesi ve hayra yönlendirilmesiyle insanın ahiretine fayda sağlar. Bu yazımızda bahsedeceğimiz ve fıtratımıza yerleştirilmiş olan duygu, korkudur. Her insan mutlaka bir şeylerden korkar. Bu onun elinde değildir. İnsanın dünyevi gözle bakıldığında çok cesur olması ya da uhrevi açıdan bakıldığında Allah'ın sevgili kullarından olması bu gerçeği değiştirmez. Çok cesur olduğu bilinen ve söylenen kişilerin basit şeylerden korktuğu vakayla peygamberlerin Allah'ın desteğine rağmen düşmanlarından korkmaları nasla sabittir. Mesela Davud aleyhisselam bizim için bu hususta bir örnek teşkil edebilir. Ey Muhammed, sana davacıların haberi ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. ''Korkma, biz birbirine hasım iki davacıyız, aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme, bize doğru yolu göster.'' dediler. Sad Suresi 21 ve 22. Ayetler Yine Musa aleyhisselam da Allah'a en yakın kullar olan peygamberler zümresinden olmasına rağmen o korkuyu yaşamıştır. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. ''Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar, dedi. Kasas suresi 21. ayet Musa dedi ki, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum. Kasas suresi 33. ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarından endişe etmiş ve asabından bazılarının kendisini korumasını temenni etmiştir. Aişe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Medine'ye hicret ettiği zaman bir gece düşman saldırısından endişe ettiği için uyuyamadı ve şöyle dedi. Keşke bu gece asabımdan işini iyi bilen biri gelse de beni korusa. Bu sırada bir silah gıcırtısı duyduk. Resulullah kim var orada diye sorunca gelen kişi şöyle dedi. Ben Sa'd bin Ebi Vakkasım. Sizi korumak, burada nöbet tutmak üzere geldim. Bunun üzerine Resulullah... Uyuyakaldı. Bu peygamberler, fıtratlarına yerleştirilen korku nedeniyle düşmanlarından çekindiler ve bunu bazen Rablerine arz ettiler ve bazen de etraflarındaki insanlarla paylaştılar. Allah'tan subhanehu ve teâlâ onları sekinete kavuşturacak özel veya genel buyruklar gelince de rahatladılar. Özellikle peygamberler üzerinden verdiğimiz bu örnekler meselenin ehemmiyetini göstermesi açısından önemlidir. Korku, terbiye edilmeye muhtaç bir duygudur. Terbiye edilmediğinde hem dünyada hem de ahirette insanı zelin kılar. Terbiye edilmemesinin sonuçlarını İslam davasının farklı kulvarlarında hizmet eden Müslümanlar üzerinden örneklerle anlatmak, durumu daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturacaktır. Mesela, tağutî bir rejimde insanları hakka çağıran bir davetçi düşünelim. Selefi olan peygamberlerin ve onların sadık takipçilerinin başına gelen, bir gün muhakkak onun da başına gelecektir. Umursamama, alay etme, hakaret, işkence, sürgün ve benzeri. Davetçi bunlardan herhangi bir tanesiyle karşılaştığında ya da karşılaşanları gördüğünde, eğer korkuyu terbiye etmemişse geri adım atacaktır. Ve her geri adım, eğer şer, hanırla defedilmezse edilmezse başka bir geri adımı tetikleyecektir. Terbiye edilmeyen korku, davetçi Müslümana sadece daveti terk ettirmekle kalmayacaktır. Anlatılmayan ve yaşanmayan bir din artık inanç olmaktan da uzaklaşacaktır. Sırf korkularına yenik düştüğü için imanını bir kenara bırakacak ve bunu bilinçli bir şekilde değil farkında olmadan yavaş yavaş yapacaktır. Böyle bir eğitimden geçmemiş, fıtratındaki duyguları hayra yönlendirmemiş Müslüman bir davetçi, tağutun zindanlarına düşmeye ramak kala acaba ne yapar? Kardeşlerine ve davasına zarar verecek ne tür fiillerde bulunur? Bunları düşünmek bile insanı ürkütmektedir. İmtihanlar derece derecedir. Her musibet üstesinden gelinince daha ağır bir musibetin kapısını aralar. Davetçi saydığımız tüm bu imtihanlardan sonra bulunduğu topraklarda canının tehlikeye düşmesi durumuyla karşılaşabilir. Maalesef günümüzde şehadet sadece cihat topraklarına sıkıştırılmış bir kavramdır. Halbuki İslam'ın ilk şehitleri cihadın farz kılınmadığı, davetin yapılmakta olduğu zaman ve mekanda yani Mekke'de verilmiştir. Müslüman davetçi cihat topraklarında olmadığı gerekçesiyle ölüm ihtimalini kendisinden uzak görmemelidir. Ki yarın kafirlerin hayatına kastederek yaptıkları saldırılar ona geri adım attırmasın. Terbiye edilmemiş korkularımız her türlü imtihanı atlattıktan sonra son düzlükte bizi yarı yolda bırakmasın ya da yoldan saptırmasın. Terbiye edilmemiş ya da hayra yönlendirilmemiş korku nedeniyle bir davetçinin düşebileceği durumları örneklerle anlatmaya çalıştık. Aynı hal ölümle kol kola gezen bir mücahit için de geçerlidir. Ölüm korkusu onu cihad amelinden ya tamamen ya da kısmen uzaklaştırabilir. Bu hayata gözlerini yumduğunda ailesine ne olacağı endişesiyle cihad amelinden geri kalma, terbiye edilmemiş bir korkunun sonucudur. Burada tarihte benzerine çokça rastladığımız ama her seferinde yeni versiyonlarıyla karşılaştığımız bir durumun örneğini de vermeden geçemeyeceğiz. Bazı insanlar, farklı farklı sebeplerle cihat topraklarında saldırıların, bombalamaların en az olduğu ya da hiç olmadığı bölgeleri kendilerine mesken ediniyorlar. Özel bazı sebepler nedeniyle ya da emirlerinin direktifleriyle hareket ettikleri için bu mıntıkalarda yaşayanlar hariç geri kalanların niçin oralarda oldukları aşikardır. Tabii ki bunu söylemekten çekinseler de bu korkularının ve ürkekliklerinin bir sonucudur. Ama asıl olayın vehametini arttıran, bu zatların, kâfirlerin karşısında her an tutsak edilme ya da öldürülme ihtimaline karşı savunmasız bir şekilde duran ve o topraklarda dişini tırnağına takarak daveti insanlara ulaştırmaya çalışan kardeşlerinin cihattan kaçan ve oturan münafıklar zümresinden olduklarını ilan etmeleridir. Allah ıslah etsin, halbuki insanlar dillerini tutmayı becerebilseler ne de büyük ecirler onları beklemekte. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Korkunun terbiye edilmesinin kulluğun sadece ameli boyutuyla alakası yoktur. Aynı zamanda imani boyutla da ilişkilidir. İman kalpte olan bazı duyguların dengede olmasıyla kemale erer. İnsana dünya ve ahiret saadetini tattırır. Bu duygular korku, sevgi ve recadır. Bunların herhangi bir tanesinin diğerinden fazla ya da az olması imanı direkt etkileyen faktörlerdendir. Mesela insan, korkuyu en üst düzeyde yaşarken, recanın kırıntıları bile yoksa harici olması kaçınılmazdır. Çünkü sadece korkarak Allah'a kulluk yapılmaz. Tam tersini de örnek olarak verebiliriz. Reca duygusu tavan yapmış ama korku yerlerde sürünüyorsa, bu kişinin imanı kökten gitmiş demektir. Çünkü korku olmayan bir kalp, Allah'a isyanda sınır tanımaz. İşte bu yüzden hem kalpteki denge hem de kulluktaki istikrar için korku terbiye edilmeli ve hayra yönlendirilmelidir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 38. sayısında yayınlanmıştır.